Sayın Haluk Çetin, müzisyenimiz. Haluk'cum hoş geldin. Hoş bulduk Ülke abicim. Ee, şuradan başlayalım istiyorum. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, senin ağzından Haluk Çetin'i bir anımsasınlar. Tabii anımsasınlar. Şöyle kodlarlar genellikle Atol Behramoğlu'nun yanındaki müzisyen gibi. <gülüyor> Neden böyle kodlarlar? Çünkü 15 yıldır Ülke abi, evet. yurt içinde ve yurt dışında e, 400'e yakın. Aşağı yukarı ülkenin içinde gezmediğimiz neredeyse ilçe kasaba kalmadı evet, gibi. Evet, Dinletilerimizde bütün Türkiye'ye gittik. O nedenle yani evet, flu olarak hani hat, isim olarak tam hatırlamayanlar. işte o Atol Berhavun'un <gülüyor> yanındaki gitar çalıp söyleyen müziyen çocuk gibi <gülüyor> hatırlarlar kabaca. Ama sonradan farklı şeyler de gelişti tabii programın içinde bahsedeceğiz onlardan. Ee, ortaokulda Hı -hı. müzikle ilişkim ortaokulda mandolinle başladı. Hı -hı. Ee, ben benim dönemimde ben 40'ı. Yeni devirenlerdenim ama daha hala bu hocalarımızın bizim öğretmenlerimizin o müzik öğretmenlerinin özellikle çocuklar olan ilgisi o dönemde sürüyordu. Yani mandolin bir şeyler öğretebilme, flüt çaldırabilme şimdiki, şimdiki maalesef devlet okullarında pek görmüyorum bunu. Özel okullarda var tabii ama o dönem sürüyordu. Oradaki ortaokul hocamın gerçekten teşekkür ediyorum da kendisine burada özel ilgisiyle bana mandolin çalmayı öğretmesiyle genel olarak bütün çocuklara öğretmeye çalışıyor tabi ama ben biraz daha herhalde ilgiliymişim demek ki oradan hı hı. bir malzemede bir şey varmış başladı lise de, çağında da klasik gitara döndü bu lisenin sonlarına doğru klasik hı hı. gitara döndü tutku bu oradan başlıyor sonra e, üniversite için İstanbul'a e, Bursalıyım ben ilk orta lise eğitim Bursa'da tamamladım e, üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi ...hukuk fakültesine buraya geldiğimde... ...İstanbul Hukuk'a geldiğimde... E, ...bu tabi o üniversite ortamının verdiği... E, ...koşullarla birlikte daha gelişti. Barlarda işte o... o ...klasik o şeyi... E, ...yolu ben de izledim. Burada <gülüyor> lokallerde... ...yani hani Mısır Apartmanı'ndaki iktisatçılardan... ...izleyicilerden pek çoğu bilir. Tutun da... E, ...Harbiye'deki o İstanbul Üniversitesi iktisatçılar... ...lokaline kadar... <gülüyor> ...işte mülkiyelerin yerinden tutun da... ...ve pek çok yere... ...bara vesaireye kadar... ...yerlerde tam üniversitede işte o dönemde... ...tep çaldım. Sonra o... ...okul hadisesi belki biraz müzik... De ...ama sadece... ...sadece müzik de etkili değil. Bir ara vermek... ...durumunda kaldım. Uzun bir ara. Böyle... ...biraz müziğe de bağlı olarak. Biraz kendim... ...tembelliğimden de kaynaklanan bir şey. Ve işte çok yakınlarda hatta gene bu... ...hukua aftan dönüp... ...şimdi bu yaşta okulu bitirmeye... ...çalışıyorum gel, böyle 15... ...15-20 yıldan sonra... E, müzik serüveninin başlaması bu kabaca. Hı hı. E, şey e, Atol Behram ya da istersen tanışmamızı nasıl başladı? Beğecek, be. Oraya şiir, evet evet evet. Bu şiir evet şiir serüveni şiirle müzik ben, bendeki bu dostluğu, arkadaşlığı 1994 Ekiminde Antalya'ya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanılmıyorsam 70. yıl dönümü gibi bir şeydi hı hı. büyük bir, büyük bir şey düzenlediler Antalya'da. Benim de İstanbul'dan bıkıp Antalya'ya kaçtığım bir dönemdi. Buradan çok yorulup Antalya'ya. Sümer Tilmaç'ı biliyorsun tiyatrocuğum. Evet, Sümer evet. abinin belki de sanıyorum bilirsin orada Kabare diye bir mekanı vardı. Ha, bilmiyorum. Bilmiyorsun onu. Orada bir yeri vardı uzun yıllar. Antalya'da işlettiği. İşte burada çalarken dostluğumuz oluşmuştu. Çaldığım yerlere gelip giderlerdi tiyatrocular. Haluk dedi yani bir gelir misin? Hakikaten gittim çok güzel bir yer. Şehre de aşık oldum. Böyle i̇ndim o ilk Antalya sabah onu hiç unutmuyorum. Altıda o Bey Dağları'na falan yer. o körfeze falan Allah hele buradan sonra Allahım dedim. Böyle tam dört yıl yaşadım orada. Çok git iyi. git geldi. Sonra Hı. bir kendi işte bir ortak bir yerde açtık falan hatta ama işte uzun dönem orada geçirdim. Büyük bir tesadüf. E, Son dönemlerimde hı hı. E, o 94 Ekim ayında oraya işte bu Antalya'ya büyük bir yazarlar grubu geldi. Oradaki CHP'li genç çocuklar da o zaman çok fazla pek Antalya şimdiki Antalya değil çok fazla yer de yok. Hı hı. Yani çalıp söyleyen sayısı da belli işte hı hı. daha e, şeyler. Gelip beni buldular. E, abi dediler böyle böyle Atıoğlu Beramoğlu. Yurt dışından dönmüş. Onları da biliyorsun abi o 12 Eylül'de o barış tabii, tabii. barış derneği davasından haklarında onların bir sekizer onar sana verdiler. Onlar bir uzun süre dışarıda yaşadılar. Dışarıda yaşadılar. Evet. Ondan sonra düştü ya o davalar evet, falan. Evet. Onun da yeni yani 93-94 yılında o davaların düşüp yeni geldi. Hmm, i̇lginç. Dönem bir dönem. İşte kafasında hep onu her yerde anlatır zaten işte Mayakovski gibi. Bizim aşıklarımız gibi Veysel gibi gelsem de yurdumu karış karış dolaşsam şiirlerimi okusam işte büyük bir özlemle falan. Tam ona çakışan bir dönem. Cumhuriyet gazetesi de yazarlı yeni başlamıştı. Tam böyle geldi o, tam o dönemler işte. Gittiği yerlerde böyle bir müzisyen arayışı içinde. Hani bir arkadaş gelsin şiirin sürekli okunduğunda bir şeyi var ya bir dikkat kaybolması gibi tabii, tabii. Bir şey araya bir, bir müzik konduğunda o bir renk katıyor hadiseye. Böyle bu düşünceyle yapıyor. Beni tanıştırdılar. Büyük bir tesadüf. Bana telefonda Eşit'deki şu şarkıları çalış. Biz Antalya'nın ilk ilk dinletimiz. 94 Ekim Antalya e, Karaoğlan Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezinde biliyorsun. O dönem böyle bir şiir müzik dinletileri, böyle bir sahne esprisi falan biliyorsun yok. Yok, evet yani Böyle evet, bir kavram yok. yoktu, yoktu yani yoktu, yoktu. hiç kafalarda. Yoktu. Sadece 60'lardan gelen o canlıcelli şiir matineleri, hani Atile Ela'nın falan bazı yerlerde böyle toplantılarda yüksek sesle okuması gibi ama böyle bir şiir müzik böyle bir sahne böyle böyle bir şey hiç yoktu. Yoktu, yoktu. Şimdi bütün her şey yerde görüyorum artık bu son 6 7 senedir falan bütün gösterilerde görüyorum bunu bu şiirimizi kafilesinin. Yani Ondan sonra bir öncülük de oldu bir anlamda. Ya biletli. Biz de şaşırdık. Yani atol ve Ramon'un da gücünü orada gördüm işte. Biletli bir izleyici. 400 kişilik bir salon tıklım tıklım doldu. Yani Harika. ilginç. Yani Harika. hiç olmayan bir şeye böyle insanların böyle bir ilgisi. Rahmetli Aziz Nesin vardı. Aziz Nesin'in de Sivas Sivas'taki 2 Temmuz olaylarından sonraki ilk yurt gezisi. Hı hı. Yani kale içinde bir otelde kalıyorlar. Onu hiç unutmuyorum ya. Bütün o otelin çevresindeki bütün sokaklar polis dolu. İnanılmaz bir güvenlikti ya. İnanılmaz. Yani önlemleriydi. Ondan sonra işte çeşitli sanatçı Erdoğust, sevgili Muzaffer Erdoğust falan hı hı hı. da vardı salonda. Hatırladığım isimler. Ve o gece salonda çok ilginçtir. Işıklar söndü. Ne olduğunu anlayamadık. E, Aziz Bey orada olduğu için tabii bir salonda ciddi bir kıpırdanma oldu, bir gerginlik oldu. Tabii. Falan. Atol abi böyle gayet tabii ben daha toyum hani ama Tolberamalı çok rahat da hatırlıyorum yani. Haluk devam ediyoruz değil mi dedi böyle. Mumlar geldi falan. Daha da güzel, daha güzel güzelleşti oldu. falan tabii, böyle tabii. ilginç bir şey. Tabii. Ondan sonra öyle bir öyle bir şey ilginç bir olay da oldu. Aziz. Bir şey olmadı ama böyle bir şey de oldu. O dinletiden sonra Atıoğlu abi dedi ki bana Atıoğlu Behramoğlu tam da tesadüftür. Benim de böyle tekrar bu defa da küçük yerden sıkılma diye bir şey de vardır ya. Tabii, tabii. Antalya'dan sıkılıp da İstanbul'a dönmeyi düşündüğüm tam aksi yani gidişin tam tersi bir duygu <gülüyor> içindeyim. Tam böyle o, o sıralar belki kişisel özel hayatımdan kaynaklanan. Ondan sonra Haluk dedi ben böyle yurdumu böyle böyle işte biraz önce ifade ettiğim gibi karış karış dolaşmak istiyorum. Dinletiler turneler yapmak istiyorum. Ve dedi böyle işte birkaç yere gittim dedi. Mesela bilmem mani atıyorum Manisa'ya gitmiş hı. yanında bir bağlamacı arkadaş gibi bir yere gitmiş filan. Birkaç hı. tane deneyim oldu ama ben böyle sabit kalıcı. Hani bir arkadaş doğru bir arkadaş yanımda istiyorum. Çok iyi. İşte senin de beğendim yorumunu işte vesairenin sesini kişiliğini neyse artık sağolsun. Tabi bir de birikimli bir insansın yani. Ondan sonra teşekkür ederim. davranmaya evet. gerek yok. Evet yani. sağol. Bu sağ da, da çok önemli bir şey. Şiirle müziği birleştirmek sadece teknik bir şey değil ki. Değil. Tabii. Evet. Çok teşekkürler. Yani o da şeyden kaynaklanıyor abi. Ee, anne benim emekli öğretmen. Hı hı. Bir cumhuriyet Öğretmeni. Yani tabii. hani o hastalanmayanlar var diye grip olur, has, rapor almazlar var diye. Onlardan, o ilkokul öğretmenlerinden. Tabii. Yani e, abi ottülü, O, o 68'in devamı olan <gülüyor> e, şeyden, gelenekten devrimci gelenekten gelen bir abi. Baba çok demokrat, naif güzel bir adamdı. Öyle bir ailenin çocuğu olarak zaten evime girmeyen bir kitap, dergi çiz şeyler dahil. Hani o çizgi ilkokuldan itibaren bir türlü Tom Mix'ler, Bommix'ler dahil ömrüm <gülüyor> bir şey yok dergi bilmem ne hayata öyle başladım yani. yani açtım gözümü onları gördüm zaten tabii, evde. Tabii tabii. tabii. Yani Nazım ben herhalde ilkokul 2'de 3'te falan ya, okumuşumdur yani. şans işte. Bir i̇şte, işte bir şans. Or oralardan geliyor. Tabii. Yani e, anne baba sanat müziğine düşkün, abi şeye düşkün. ...daha geniş açılımlı müzik bana dinletiyor. <gülüyor> yani. Buradan geliyor bunlar hep. Yani işte hiç... Atol Behramoğlu'nun... ...senden hiç, hiç. tanışmasının <gülüyor> güzelliği burada. Çünkü <gülüyor> tam bir <gülüyor> güzel rastlantı olmuş. Tabii tabii. Yani hiçbir şey tesadüfte değil. Değildir. Benim o, de değildir. Benim o şeyim ailemden gelen bir birikim. Bütün bu toplam yani. Bu, bu duygu olarak ki, da vesaire tabii olarak ki. da. Orada dedi ki Haluk ben... ...böyle bir sabit bir... ...ya benim için düşünebiliyor musun? Hani... <gülüyor> büyük bir şey yani şu ayağı, ta, tasavvur bile edemeyeceğim bir şey çok, yani. çok güzel bir şey ay, ay, ay, ay. ondan sonra o çakıştı benim de tam İstanbul'a döndüğüm dönemle o iş çakıştı biz böyle bir afiş hatta Said Maden hazırlamıştı hiç unutmuyorum onu hazırlattı Ataol abi böyle idare eden bir şey işte ben bir, bir yere gittik orada bir arkadaşlar vasıtasıyla Konya'da bir dinleti yaptık Bursa'da bir avukat abimiz bir dinleti yaptı bir yine Antep'te bir Aa, üst üste bak bir başladık 95 baharda başladı bu gittiğimiz yerde oluyor herhalde o hani yıllardan sonra Atatürk'ün adının hani dönüşünün bir verdiği de bir şey ya insanların da böyle yani böyle pro, toplam ismi verdiği bir şey insanların da ihtiyacı var böyle bir şeye Tık, yani. evet tıktım tıktım böyle dolan salonlarla karşılaştık Harika. yani benim için bir çok bir şey yani hakikaten olağanüstü bir Harika. şey. Neyse ondan sonra biraz daha profesyonelleşti tabii. Hani profesyoneleşti derken Cumhuriyet'te yer almaya başladı. Küçük küçük doğanızdan falan hani o sanat dergilerinde bilmem nerelerde böyle falan biraz bilinir olmaya başlayınca işimiz biraz daha kolay oldu. Broşürümüz basıldı bilmem neyimiz basıldı falan birazcık daha oldu. Ve biz bunu iki sene sonra iki sene Anadolu'yu dolaştıktan sonra Ülke abi burada rahmetli Türkan Saylan Atatürk Kültür Merkezi'nde 97 idi herhalde. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yararına bir Hı. büyük bir dinleti yaptık burada AKM'de. İstanbul'da ilk merhaba değişimiz bu AKM'deki dinletimizledir Atol Beramoğlu 1300 kişilik tabii, o salon tabii. full çaktı. Biliyorum ya. ben de vardım ben de var. Üç vardım. katlı full çaktı. Tabi. Yani müthişti. Müthişti Türkan Hanım yani ne kadar güzel bir insandı Türkan Hanım. Türkan Muhazım, çok yakın da dostumdu benim sana. Senin, senin Ralların, yani. çok evet. yakın dostuydu. Yani o, o, orada merhaba dedik ve hemen onun devamında da işte bu, bu, bu, bu, bunu bir, bir şeye dönüştürelim. Hani bunun bir, bir şey olsun bir ürünün bir belgesi olsun gibi bir düşünceyle yeni dünya müziğin sahibi vardır. Ee, isim olarak da ben, Mehmet Emin Sert. <gülüyor> bu o, o, eski bu şiir şairlerin genellikle bu şiir kasetleri vardır ya oradan <gülüyor> çıkar genellikle Can <gülüyor> Baba'nın bilmem <gülüyor> neyini Arif'ta öyle bilirsin. Öyle bir öneriyle geldi. Yani bunun dedi bir şeye dökelim. Bu sizin hadisenizi. İşte o Atol ve Ramoğlu şarkıları Aşk İki Kişiliktir denen albüm Hı -hı. o da çıktı. O düşünceyle çıktı. Yani bu, bu dinletileri işte bir şeyde toplamak düşüncesiyle çıktı. 98'de basıldı çıktı albüm. Ne var o albümün içinde? Dört tane benim şarkım var. Aşk iki Kişiliktir dahil. Hı -hı. Yani Hı -hı. albüme adını veren şarkı dahil benim şarkım. Dört tane. Eee i̇şte, e Ezginin günlüğünün Zülfü Livaneli'nin Edip Akbayram'ın Timur Selçuk'un ve Kumdan Kaleler'in Atol Behramoğlu'nun şiirlerinden yaptıkları şeyler, Çok besteler, şey. şarkılar var. Varık. Yani dokuz şarkı iki tane de kendi sesinden işte onun Şiir. yaşadıklarımdan meşhur öğrendiğim hı, bir şey hı, var. Hı. Bebeklerin ulusu yoku da o kendi sesinden okudu orada. Yani Atol Behramoğlu'nun ve ortak albümüm gibi. Çok güzel, çok güzel bir albüm. O, güzel. O, o günden bugüne kadar da işte aşağı yukarı 15 yıldır da biz hala <gülüyor> dolaşıyoruz. <gülüyor> şimdi e, o albümü bir biraz sonra şeyden de bahsedeceğim. E, Cezme Ersöz e, de bir arada bir albüm yaptık. O albümleri bugün getirmedim. E, hı hı. Ka, e, karışıklığa yol açmasın diye. Daha sonra arkadaşıma gelip e, radyoya onları da vereceğim. E, şimdi dilerseniz e, açarız sonradan biraz bu albümü uzun uzun. E, Ada müzikten yaptığım bu benim solo ilk solo ve ilk tek albümüm. Şiirci şarkılardan bir şarkı dinleyelim. Nazım Hikmet'ten yaptığım ilk şarkı Saman Sarısı. İri iri damlalarıyla yağmur Yüzüm salkı mıydı doğum gününde senin? Şaşkın ve sırılsıklan durdum önünde senin Altın kubberi açtın denizin ortasında İlk ergenlik, Düşümden geliyorum sana Bu şehrin bana verdiğin en tatlı yemiş En söz, En insan sokaksın günlük güneşli rüzgarım beni ilk erkenlik Düşümden geliyorum sana Bu şehrin bana Verdiği en tatlı yemiş en akıllı söz, en insan sokaksın. Günlük güneşli, rüzgarım beni. Saçları saman sarısı, kirpiklerim abi. Karım beni. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi Karım benim karım beni Sağlık doğum gününde senin Şaşkın ve sırılsıklan durdum önünde senin Altın kubberi açtın denizin ortasında İlk erkenliği Düşümden geliyorum sana Bu şehrin bana verdiğin en tatlı yemiş En akıllısız En insan sokaksın Günlük güneşli Rüzgarım beni ilk ergenli Düşümden geliyorum sana Bu şehrin bana Verdiği en tatlı yemiş e nokulasos, en insan sokaksın. Günlük güneşli. Rüzgarım beni. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Karım beni. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Halukcuğum, çevme er sözde, yazarımız çevme er sözde de bir birlikteliğiniz, bir ortak çalışmalarınız oldu. Doğru. Bundan da söz eder bilir misin? Tabii ki sevgiyle. Şimdi bu dünyaya girince Atol Behramoğlu ile tabii doğal olarak böyle sadece hani benim müzisyen çevrem kadar şair ve yazar çevrem de oluşmaya başladı. Tabii. Onlarla da çok yakın oldum. Hepsi sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim ya da dostlarımdır büyük çoğunlukla. E, Cezmi ile de böyle bir bunun benzeri. Bu biraz önce bahsettiğim Atol Behramoğlu şarkıları aşk keşiliktir adlı albümün benzeri bir albüm yaptık. Nasıl oldu? Onun yayınevi Tekin Yayınevi. E, Cezmi'nin derinliğine kimse sevgili olamadı diye bir kitabının içine bir CD. O CD'li kitaplar. Oldu ya bildirin. bir ara evet, bir, bir evet. Kaç tane Onun içine bir CD önerisiyle geldi Vedat Sakman'la e, paylaştık bunu Vedat abi e, bütün albümün düzenlemelerini, altyapılarını e, yaptı Farkı Atol Behramoğlu ile yaptığımız için çok benzeri bir iş Farkı şu, Cezmi ile yapılanda daha çok şiir var Yani Hı -hı. Cezmi Ersöz'ün kendi sesinden okuduğu 10 tane şiiri var orada 5 şarkı var, 5 beste var bu, Atol, diğerinde o Atolu Behramoğlu şarkıları aşık kişiliktir de dokuz şarkı iki şiir vardı. Hı hı. Farkı o şiir ve şarkı sayısındaki e, farklılık. Oradaki beş tane şarkıdan üç tanesi benim. O Derinliğine Kimse Sevgili Olamadı adlı kitabın içinde verilen CD'deki o da bir şiir müzik CD'si. CD'nin adı da albümün adı da Cehennem Meleği. Cehennem. Hı hı. Bu Cehennem Meleği sonra bağımsız CD olarak da çıktı. Yani isteyen, dileyen dostlar dinleyen müzik marketlerde bulabilir. Cezmeer söz Cehennem Meleği olarak da çıktı ama kitap da halen piyasada var. Derinliğe kimse sevgili hı hı hı. olamadı. Onu da edinebilirler. Hı hı. Kitabın içinde de CD olarak var. Her yerde görüyorum. Mesela H2 kişiliktir pek artık bulunmuyor. Onu daha zor bulurlar ama Atol Behramoğlu yaptığımız hı hı. şey o CD ve kitap olarak kitap olarak zaten bütün kitap kitapçılar da var. Evet, evet. CD olarak Arda Müzik'ten çıktı, kitap olarak da işte Cezmin'in yayınevi zaten, Tekin yayın Evinden çıktı. Orada benim üç tane bestem var, üç tane şarkım. İki tane de Vedat Sakman'ın bestesi var. Onlardan bir tanesi de Leman Sam yorumladı o albümde. Çok Hakikaten güzel. Leman buradan da teşekkür ederim, hiç karşılıksız. Yani bir ricamız da geldi orada, o, o albüme bir katkı verdi. Yani Vedat Sakman, tabii Vedat Sakman'la biliyorsunuz. Leman Hanım'ın albümlerini Vedat Sakman'la çalıştığı için onunla olan yakınlığının bunda büyük etkisi vardır belki ama hani bizleri de kırmadı. Yani işte böyle bir Cezmi Erzoz albümünde de Vedat Sakman'la ve Leman Hanım'la ben birlikte kotarmış olduk o süreçte. Şimdi bu, bu iki albüm bu Ata Ola abiyle ortak albüm ve Cezmiyle ortak albüm böyle birisi işte 3 sene sonra herhalde değil mi? Başladıktan sonra birisi yıllardan sonra bu CD 3 sene önce çıktığına göre kaç sene sonra onları yapabildim ve Aşağı yukarı müzik serverimin işte 14. <gülüyor> yılında falan ben nihayet ilk e, solo, albüm solo albüm albümü yapabildim yani evet. o kadar uzun bir süre bekledim yani Bazı, bazıları için çok kolay ama benim için gerçekten çok zor oldu. Bu daha değerli bence. Teşekkür ederim. E, ada müziğe sevgili Bülent Forta'ya yani hani ada... ...şey doğru bir yerden çıkmasını istedim. Hani tabii, tabii. Çok az biliyorsun bu ada gibi, kalan gibi... ...ancak bizim tabii, albümlerimizi bunlar basıyor. Yani çok, çok başka önemli. bir firma bizim albümlerimizi basmaz. Ya, çok azdır. Birkaç tane daha sayabiliriz. Onu çok istedim. Sağ olsunlar. Ee, bastılar. Sevgili Vedat Sakman, Vedat abi bütün albümün düzenlemelerini, arajmanlarını yaptı. çok Buradan bin kere daha teşekkür ediyorum. Kapak fotoğrafını İsa Çelik çekti. Evet, evet. Çok evet. yani bunların hepsi çok büyük değerlerdir. İlhan Çelik bizim konuğumuz da oldu. Ee, Yine bu radyoda, Havan, yani, Radyo Havanda. Konuğumuz e, da oldu. Yakın dostumuzdur. İsa abi çekti. Albümümün adı Şiir İçin Şarkılar. Şiir içi Şarkılar. Şiir i̇çi Şarkılar. Sevgili ne var burada? Evet. Şiir İçin Şarkılarda. Farklı farklı şairlerden yaptığım besteler. Bütün besteler abi ülke abi bana ait. Hı hı. Bütün şarkılar, bütün çalışmalar bana ait. Ee, Nazım Hikmet. Atol Behramoğlu. Nihat Behram, Nihat Behram evet. Ahmet Telli Cezme Ersöz Suna Yakın Ve Gökhan Hoştürk'ten benim yaptığım Bestelerden şarkılardan Oluşan bir albüm Şimdi isterseniz orada ikinci sıradaki Nazım'ı dinlemiştik Suna Yakın'dan Bir şey yapmıştım dilerseniz Onu da dinleyelim Evet sevgili dinleyiciler Haluk Çetin'in Şiir İçi Şarkılar Albümünden bir şarkı sunuyoruz Sulay Akın'ın şiirinden Haluk Çetin'in beslediği Orhan Veli vapuru Evlerine taşırken telaşlı insanları Küpeştesinden atılan simitleri kapışır martı kuşları Edip cansever vapuru denize yansıyan ışıklar altında gider gelir boğazın Kıyıları arasında Atilla İlhan vapuru Keyifle yarar suları sevgililer öpüşür Ve güvertesinde sigarasını yakan bir katil üşür Nazım hikmet vapuru Deniz ile arasına Dökülen asfaltı kırar Özgürlüğüne kavuşturur Salacak iskelesini Batmak pahasına Can yücel vapuru Alaycı bir düdük çalar Savaş gemilerine Rakı şişeleri asılıdır Can simitlerinin yerine Cemal Süreyya vapuru Akşam üstleri giyince ışıklı elbisesini Bir duman savurarak Dansa kaldırır Kız kulesini bir duman savurarak dansa kaldırır kız kulesini. Haluk Ulusal Kanal'da program yapıyorsun. Evet, haftada bir, değil mi? Haftada. Pazar geceleri onda. Pazar geceleri onda. Evet. Şiirci şarkılar adlı aynı albümümün adını kullanıyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel. Şiirci şarkılar adlı program. Ya ondan evet. biraz söz edelim. Valla ulusal kanala bir kere gerçekten teşekkür ederim Ülke abi. Hani böyle bir şansı bana verdiler tek başına. Bugüne Çok kadar ben e, ikili veya belli programların müziklerini yaptım. Mesela nasıl? E, Cezmi ile yine sevgili bizim Cezmer Sözde Dem TV vardı. Şimdi kapandı. E, i̇ki yıl orada Dem TV'de hayat bir emrim var mı? Birlikte yaptık Cezmer Sözde. Ama orada genellikle müzik yapan e, pozisyonundaydım. Şimdi şu anda tekrar döndüm geçmişte Olay TV'de Bursa'da ama ulusal yayın yapar biliyorsunuz Olay TV'nin TV e, yıllardır orada bir şiirler arası yolculuk diye Akif Oktay'ın bir programı vardır. Bir şiir programı hakikaten Akif'i de buradan e, kutluyorum direniyor yani bu ülkede orada 10 senedir e, evet, orada evet, bir şiir evet. programını götürüyor ve Türkiye'nin her tarafında da gerçekten izleniyor ve tanınıyor. Şiirler Arası Yolculuk programının müziklerini yapmıştım. Bir ara vermiştim. Şimdi geçtiğimiz hafta Büyük tesadüftür, iyi oldu bu. onlar anonsunu da yapmış olayım? Tekrar başladım o programa. Önce onun şeyini vereyim. O çarşamba geceleri 9'da. Onun müziklerini yapıyorum. Olay TV'de Akif Oktay'ın Şiirler Arası Yolculuk programında. Çarşamba gecesi 9'da. Ve bu programın tekrarı cumartesi 11.30'da. Evet. Cumartesi gecesi 11.30'da. Bir bu o programın tekrarını şu an... O programın müziklerini yapıyorum şu anda olay. Hı hı. İkinci olarak da biraz önce senin sorduğun ulusal kanalda şiirici şarkıları yapıyorum. O da pazar geceleri 10'da ve cumartesi geceleri 01'de de gece tekrarı oluyor. Şiirci şarkılar benim programım ben yapıyorum. Hı hı. Nasıl? Şairleri... Yani örneğin işte bugüne kadar son üç ayda aldığım Atol Behramoğlundan Nihat Behramoğlu, Sula yakından Cezmer Söz'e, Nevzat Çelikten falan tüm şairleri konuk alıyorum. Hı hı. Tiyatro sanatçısı şiir şiir içi şarkılar olduğu için tiyatro sanatçısı dostlarımı tiyatro oyuncularını alıyorum. Şiirler okuyorlar ve müzisyenler yer yer alıyorum. Bazen tek başıma çıkıyorum. O tek başı tek başıma yapmamın nedeni de konuğum olduğu zaman. Doğal olarak daha konuğumla ilgilenmek durumunda kalıyorum tabii, ama tabii. tek başıma çıktığım zaman öyle bir istek oluyor bu Anadolu'dan bizim insanımızın böyle bir şiir hani Aziz Nesin demiş ya <gülüyor> <gülüyor> ikide üçü şiir yazar diye Türk Türk milleti. Yani çok özel bir e, halk insanların bu şiir meselesine ilgisi olduğu için evet, evet. telefonla bağlanıp genellikle okumak istiyorlar ya da benle paylaşmak işte kanala Kitap dosya falan gönderiyorlar ya da internet Facebook Facebook ya da email yoluyla o serbestliği sağlıyorum. Yani onlarla sohbet edebiliyorum daha çok. Onlar şiirlerini okuyabiliyorlar, kitaplarını tanıtabiliyorum falan. O iki haftada bir öyle yapıyorum, iki haftada bir konuk alıyorum. Bu arada bana ulaşmak isteyen dostlar o da aklıma gelmişken söyleyeyim e-maille ya da Facebook'ta varım dileyenler eklesinler internet üzerinden ulaşabilirler. Ulusal kanaldaki program da böyle yani İyi, güzel gidiyor çok memnunum. E, kutluyorum tekrar kutluyorum şey, sevgili dinleyicilerimiz şimdi e, Nihat Behram'ın şiirinden Haluk Çetin'in e, bestelediği Şiirçi Şarkılar albümünden e, bir e, parça sunuyoruz. Yalnızım. Yalnızım. Saldırdım, gecede yıldız, düşlerde sabahsız, sabahsız gibi. Günleri göklerde güneş, güllerde filiz, filizsiz gibi. Köpük köpük kanatlanıp dalgalar Götürdü uzaklara alıp götürdü seni Yanar hüznünde kalbimin rüzgar ve ay Ayrılık tüter deniz kıyıdan ufka kadar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 bir çocuk Sevgili Haluk Çetin Şiiriçi Şarkılar albümün ki dinleyicilerimize buradan bazı şarkılar dinlettik. Kendileri de tanık oldu hakikaten çok başarılı bir albüm olmuş. Şimdi buradaki seçmelerden biraz söz edelim istiyorum. Yani Nazım Hikmet, Nihat Berham, Cezmi Ersöz, Atoğol Behramoğlu gibi suna yakın. Bu seçmelerin bir şeyi, elbette ki bir ivmesi, bir özelliği vardır. Tabii. Elbette ki müziğe yatkınlık mı Tabii. ya da şaire, özel olarak şaire yönelik bir seçme mi? Bundan biraz söz edebilir misin? Tabii ki. Biraz önce aile yapımından bahsederken ortaokul çok küçük yaşlardan itibaren işte kitaba, müziğe yönelik büyüdüm. Yani hı hı. demiştim işte anne, abi, baba dolayısıyla. Oradan gelen bir birikimle ben zaten üniversite dönemimden itibaren aşağı yukarı e, gitarı elime alıp şiirleri yoklamaya, denemeye başladım. Başlamıştım zaten o dönemde başlamıştım yani. Ve hani her müziğe başlayan çocuk bir şeyler yapmaya çalışır ya ben beste yapma gibi ilk evesse sonra böyle olgunlaştıkça onun daha zor bir şey olduğunu kavrayıp biraz daha yol alır ve sonra asıl yerine elbet, gelir. Elbet. Her, her, her sanat da sen elbet, bu işi çok elbet. iyi bilirsin. Olduğu gibi. Ama ben farklı olarak diğer arkadaşlarımla şiire direkt gerçekten yönelmiştim o dönemde de. Üniversitede de. Yani nasıl teknik olarak forma olarak, Hı -hı. duygu olarak o girebilirim içine. Hı -hı. Ye, o dönemde yönelmiştim. Bir yönü bu. Bu şiirli müziğin e, buluşmasının. İkinci yönü de işte bu Atol Behramoğlu'yla merhaba başladıktan sonra yine biraz önce anlattığım gibi. Çok doğal olarak o dünyanın zaten direkt içine giriyorsunuz o şiir edebiyat dünyasının. Hepsi zaten arkadaşınız oluyor. Tabii, Yakınız tabii, abiniz oluyor. Tabii. Elbette ki daha tanıdığım, daha daha şahsını da daha yakından tanıdığım, daha sevdiğim insanları seçtim açıkçası. Yani <gülüyor> mesela Cezmi arkadaşım, Sunay arkadaşım gerçekten sevdiğim arkadaşlarım. Eşni Niyhat abi abiyim yani. Atol abi zaten abi. E, Ahmet Telli yakın abimdir. Hani bu, bu, bunlardan özellikle seçmek istedim. Bir de Nazım Hikmet'in daha önceki dönemden yaptığım o ilk şarkı dinlediğimiz Saman Sarısı vardı zaten. Hı hı. O hep kafamdaydı onu koymak gerekiyordu hı hı. diye hep düşünmüştüm. Bunların böyle bir kolajını yapıp e, işte adayla da ada müzikle de biraz önce dediğim gibi anlaşıp Vedat abi de Vedat Sakman da bu gücü bana verince bu altyapı araçmanlarını yapma gibi sözü verdi ve yaptı da gerçekleştirdi de. Baştan aşağıya abi ...fotoğraftan, İsa abi'den ...bütün şairlere kadar... ...yani bu bahsettiğim... ...Sunay falan dahil, Atol hı hı abisi, Nihat hı hı. abisi... ...hepsi dahil olmak üzere... ...tamamen imece usul yapılmış bir albümdür... ...Mesam Hakları dışında ki bunlar biliyorsun... ...komik rakamlar... Tabii, tabii, ...yani tabii, tabii, ciddi alınacak rakamlar değil... ...hepimiz Mesam doğal olarak işte... Tabii. ...yani Mesam Hakları dışında hiçbir... ...ekonomik karşılığı olmayan... Çok güzel. ...böyle bir albümdür Çok güzel. yani... ...ada da aynı şekilde bunu basması... Tüm, tüm bu sanatçı dostlar burada adı geçen böyle bir dayanışma içinde basıldı. Çok Hepsine güzel. binlerce yani gerçekten Sağ binlerce hadi, teşekkür ediyorum. Hadi. Bir eksik kalan bir şey oldu bu Atol Behramoğlu dinletilerimizin hala devam ettiğini şiir müzik dinletilerimizin yurdumuzun dört bir tarafına gittiğimizi söylemiştim Cezmi Ersöz'le de gidiyoruz. Yani onunla da tam Atol abi gibi değil şiir müzik dinletisi gibi değil de anlatı da sokuyor Cezmi araya. Yani şiir müzik ve anlatı gibi böyle onunla da ülkeyi son 3 senedir onunla da dolaşıyoruz. O da eksik kalmasın onu da ekleyeyim. Seyirci ilgisi çok iyi, önceki gibi değil çok mi? Çok iyi, çok iyi. Hı. Farkları şu oluyor ikisinin, Cezbi'de de biraz daha genç, genç taban biraz daha, Daha onu Leman'dan gelen bir şey var ya, hı hı, işte hı. o. 15-25 yaş arası bir şeyi daha, güzel. daha şey. olabilir daha o dengeli. de gençler var ama o yaş Anladım. şeyi daha dengeli yani. Böyle bir fark bu oluyor. Güzel, bu da güzel. Ama tabii hepsi bu bahsettiğim güzel. birbirine yakın. Aydınlık, doğru dürüst topluluklar tabi yani, yani. Sonuç olarak şey yakın. Tabii. Nitelik olarak yakın. Böyle bir Hı -hı. fark oluyor. Şimdi e, sevgili dinleyicilerimiz e, Cezmi Ersoğuz'un şiirinden Haluk Çetin'in e, bestelediği Günahkar Mevsim isimli parçayı dinliyoruz. Yakınlaştıkça kaybolan bir kente dönüşürdüm Keşfedilmezim olurdum İçinde yolculuk etsem de Hiç umut yoktu sende O yüzden vazgeçilmezdin. Hiç umut yoktu sende Günah karım Yakınlaştıkça kaybolan bir kente dönüşürdün Keşfedilmezim olurdun İçinde yolculuk etsem de Hiç umut yoktu sende O yüzden vazgeçilmezdin Hiç umut yoktu sende Günahkar mevsimimdi. Hiç umut yoktu sende. O yüzden vazgeçilmezdin. Hiç umut yoktu sende. Günahkar mevsimimdi. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanat ve Sanatçılar başlıklı programımızın bu haftaki konu Sayın Haluk Çetin'di, müzisyenimiz. Haluk'cum çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yine Haluk Çetin bestesi Ataol Behramoğlu'nun şiirinden Unutma'yı dinliyoruz. Haftaya aynı gün saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Dostları özlemle kucaklamayı unutma Çocuk sevmeyi çiçek koklamayı unutma Dostları özlemle kucaklamayı unutma Çocuk sevmeyi çiçek koklamayı unutma En zorlu anındayken bile kavganı Gökyüzüne bakmayı unutma En zorlu anındayken bile kavganım Gökyüzüne bakmayı unutma Dostları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 Gökyüzüne bakmayı unutma En zorlu anındayken bile kavganım Gökyüzüne bakmayı unutma En zorlu anındayken bile kavganım Gökyüzüne bakmayı unutma Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz